Ramazan Mektubu Hamd, müminlere mübarek Ramazan ayını lütfedip, ümmeti bu ayla şereflendiren Allah subhanehu ve teâlâya aittir. Salat ve selam, bu ayın gündüzlerinde saim, gecelerinde kaim, hayır amellerinde esen rüzgar misali canlı olan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme, bu ayın ehli olan etbağının üzerine olsun. Hayra talip olan kardeşim, büyük bir nimet ve ödül kapımızdadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ''Size mübarek ay geldi, nesai'' diyerek bu ayı mübarek ay olarak isimlendirmiştir. Evet, o mübarektir çünkü içindeki her şey bereketlidir. Rahmeti sonsuz olan Allah subhanehu ve taala'nın bu ayda müminlere rahmeti iner. Cennetin kapıları açılır, cehennemin kapıları kapanır. Muttefekun aleyh. Allah subhanehu ve Teala bizim için hayır istiyor, bu aysa buna vesiledir. Lakin bu ay iki tarafı keskin olan kılıç gibidir. Kıymetini bilene, ondan istifade edene rahmetken, onu basitleştiren, açlık ve susuzluk derekesine indirenlere ise zillet ve sorumluluktur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem minbere çıktı ve üç kere amin dedi. Sahabe sordu, niçin amin dedin ey Allah Resulü? Resulullah, bana Cibril geldi ve yanında ismin anıldığı halde sana salavat getirmeyenin burnu sürtülsün dedi. Ben amin dedim. Ramazan'a girip çıktığı halde günahları affolmayanın burnu sürtülsün dedi. Ben amin dedim. Anne ve babasına veya birine yetiştiği halde cennete giremeyenin burnu sürtülsün dedi, ben amin dedim. Sahihul Camii, Enes Ebu Hureyre radıyallahu an'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ramazan orucunu inanarak ve ecrini Allah'tan bekleyerek tutanın geçmiş günahları bağışlanır. Muttefekun aleyh Peş peşe yazdığımız iki hadis, Ramazan ayında insanların durumunu özetleyen iki nastır. Bir grup şuurludur. Nasıl bir amelle muhatap olduklarını bilirler. Rablerinden yardım isteyip bu aya hazırlık yaparlar. Öncesinde nefislerine neler yapmaları, bu ayı nasıl geçirecekleri hususunda şartlar koşarlar. Sonrası ise tam bir muhasebedir. Her unuttuklarında tevbeyle Rablerine dönerler. Ta ki geçmiş yılı affettirip, gelecek yıla azık olma boyutuyla bir nevi garanti olan ayı ifsad etmesinler. İşte bunlar, Ebu Hureyre radıyallahu anh'in rivayetindeki bağışlanma müjdesine nail olacak olanlardır. Bir başka grupsa, daha bu ay girmeden kaç saatini uyuyarak geçireceğini, neler yerse susamayacak, neler yaparsa yorulmayacağının hesabını yapmaya başlamıştır. Bir nimeti değil de bir musibeti karşılama modundadır. Doğal olarak bu ayın rahmetinden istifade edemez. Nefsinin şerri onu öyle kör etmiştir ki yılın garantisi olacak bu ayı da her ayı heder ettiği gibi heder ve ifsad eder. Sonuç olarak burnu sürten zeliller taifesinden olur. Kardeşim, unutma şeytan senin düşmanındır. Böyle bir hayırdan istifade etmemen için elinden gelen her şeyi yapacaktır. Çünkü senin bu ayın şuurunda olman demek, onun bir yıllık çalışmasının heba olması demektir. O da her zamankinden daha çok teyakkuzda olacaktır. Ayın içinde aktif değildir. Allah Subhanahu ve teâlâ onu kısıtlamıştır. Bu ay gelmeden önce verebildiği kadar vesvese verecek, ayın hayırlarında alıkoyucu her fitneyi kalbe serpiştirecektir. Bize düşen, O'nun şerrinden Allah'a sığınmak, Allah'tan bizi bu aya ulaştırdığı gibi hakkıyla istifadeye muvaffak kılmasını istemektir. Ramazan, oruç ayıdır. Sağum, oruç tutmak, alıkoymak demektir. İnsan, nefsini ihtiyacı olan yeme içmeden iki vakit arası alıkoyduğu için oruç ibadetine bu isim verilmiştir. Yalnız kelime manası dahi kulluğun, teslimiyetin simgesi olan bu ibadet, o kadar çok şey anlatıyor ki bizlere, içeriğini izahtan valeste kılıyor. Dünya hayatı, Rahman'ın kulları ve şeytanın kullarının mücadele yeri, ahiret yurduysa son netice, varış, mükafat yurdudur. Bu mücadelenin özeti şudur. Rahman'a kul olanlar, nefis ve şeytanın esaretinden kurtulup, en şerefli makam olan kulluk makamını tercih edenlerdir. Dünya onlar için belirlenmiş kaideler, çizilmiş sınırlar yurdudur. Sınırlar genelde nefsin meylettiği, arzuladığı sınırlardır. Lakin onlar kulluğun ebedileşecek lezzetini, nefsin süfli ve fani olan lezzetlerine tercih etmişlerdir. Bu tercihin adı bellidir. Nefsin isteklerine uymamak, imsak etmek yani savm'dır. Şeytanın ve nefsin kulluğunu tercih edenler de aynı şeyleri bu yönde kullanırlar. Geçici, en lezzetlisi dahi tarifsiz elemler barındıran dünyayı tercih ederler. Onlarda imsak yani salm yoktur. Güzel, nefislerinin güzel gördüğü, lezzet, nefislerinin hoşnut olduğu her şeydir. Her iki taifede bunu hakkıyla ifa ettikleri oranda kulluklarını yerine getirmiş olurlar. Cennete talip olan kardeşim, bu ayın kendisiyle özdeşleştiği oruç sana bunu öğretir. Bunun hiç de zor olmadığını, istediğimiz takdirde her ay yapabileceğimiz bir şey olduğunu anlatır. Bir nevi sana seslenir. İstediğin cennetin formülü bende gizlidir. Bir ay nefsini alıştırdığın bu işleme, bu aydan sonra da devam et der. Kim de Rabbinin makamından korkar, Nefsi hevasından alıkoyarsa, muhakkak ki onun barına cennettir. Naziat Suresi 40-41 Ramazanda tuttuğun oruç da içinde olduğun bu ay gibi iki yönlüdür. Onu Allah subhanehu ve teâlâ'nın istediği şekilde tutarsan, rahmet, öğretici, hayır olur. Aksi halde sana kâr olarak açlık kalır ki bu da zilletin ta kendisidir. Ebu Hureyre r.a şöyle rivayet etti: Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki: Allah buyurdu: Adem oğlunun her ameli onadır, oruç hariç o banadır ve onun karşılığını da ben vereceğim. Çünkü o yiyeceğini, içeceğini, şehvetini benden dolayı terk etmiştir. Oruç kalkandır. Sizden biri oruçlu olduğunda kötü söz söylemesin, bağırıp çağırmasın. Biri ona söverse ya da kavga ederse, ben oruçluyum desin. Muhammed'in nefsini elinde bulunduran Allah'a yemin ederim ki, oruçlunun ağız kokusu Allah katında miskten daha güzeldir. Oruçlunun iki sevinci vardır. İftar ettiğinde sevinir, Rabbi ile karşılaştığında tuttuğu oruçtan dolayı sevinir. Muttefekun aleyh Bir başka hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim yalanı ve onunla ameli terk etmezse, Allah'ın onun yemesini ve içmesini bırakmasına ihtiyacı yoktur. Buhari Bir rivayette yalan sözü, cahilliği ve onunla ameli şeklinde geçer. İmam Ahmet Ebu Ubeyde radıyallahu anh şöyle rivayet etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Oruç, kişi onu delmediği müddetçe onu koruyan bir kalkandır. Nesai, darimi. Bu rivayetler üzerinde dikkatle durmak lazımdır. Çünkü açık bir şekilde her orucun değil bazı insanların orucunun onlara fayda sağladığı görülmektedir. Oruç ibadetinden kazancımız şunlardır. A. Allah Subhanahu ve Teala'nın hakkı olan borcun üzerimizden kalkması. B. Ondan sevap ve ecir elde etmek. C. Allah'ın kendisini gözeterek orucu meşru kıldığı hikmetlerin hayatımıza yerleşmesi. Bunların en başında nefse muhalefet etmeyi öğrenmek, aç insanların halini anlamak gelir. Kimileri sadece boynundan borcu düşürür, kimileri bununla beraber ecir alır, kimi de bu kazanımlar üzerinde muhasebe yapıp onları Ramazan sonrasına da taşır. Her yanıyla oruçtan istifade etmiş olur. Dünya ve ahiret hüsranını kendine meşrep edinmişlerse, hem aç ve susuz kalmak suretiyle dünya sıkıntısını, hem de ahirette karşılığını alamayacakları için ahiret zararını elde ederler. Bunlar şuursuz insanlardır. İslam ehlidirler lakin neden İslam ehli olduklarını bilmezler. Müslümanların yaptıkları amelleri yaparlar da bir gün neyi niye yaptıklarını düşünmezler. Allah subhanehu ve teâlâ bizi böyle olmaktan muhafaza eylesin. Amin. Yukarıda verdiğimiz rivayetler nasıl bir orucun insana dünya ve ahirette fayda vereceğine işaret eden rivayetlerdir. Maddeler halinde şunları söyleyebiliriz. Oruç kalkandır. Evet, o insanı süfli isteklerden korur. O insanı, esveli safiliğin ehli gibi sadece mide ve şehvet merkezli yaşamaktan koruyan kalkandır. O, Rabbim öyle bir gazaplandı ki, ne bundan önce ne de bundan sonra böyle gazaplanmadı, gazaplanmayacak denilen günde, İnsanı gazaptan koruyan bir kalkandır. Çünkü onun ehli, içinde riya olmayan bir amelle Rablerine yaklaşırlar. Tutmasalar kimselerin anlamayacak olmasına rağmen, onlar Rableri için, onun rızasına nail olmak için ihtiyaçlarına gem vururlar. Bunun karşılığı da kalpleri titreten, Allah dostlarının uykularını kaçıran mükafattır. O benim içindir ve karşılığını ben veririm. Öyle bir amel ki melekler dahi karşılığına ne yazacaklarını bilemezler. En değerli amellerden olduğu için Allah subhanehu ve teâlâ ecrini kendi katında saklamıştır ve bizatihi verecektir. Kişi onu delerse oruç kalkan olma özelliğini yitirir. Kişinin onu delmesi, onun şuurunda olmaması buna bağlı olarak ona münafi amellerde bulunmasıdır. Yalan... Yalanla amel etmek, bağırıp çağırmak, ben oruçluyum deyip şeytanın ve dostlarının tuzaklarını bozamamak. Oruç sahibi öyle olmalıdır ki, oruç onun tüm benliğini, zerrelerini kuşatmalıdır. En kritik anında dahi, ben oruçluyum deyip nefsine muhalefet edebilmelidir. Bu öyle bir cümledir ki, kişinin kendisine bir sıfatla hükmetmesidir. Ve bunu tekitli olarak, Kendisini kuşatmış biri yapabilir. Allah subhanehu ve Teala'nın kimsenin açlığına, susuzluğuna ihtiyacı yoktur. Bu açlık bir haleti ruhiyeye sokmak içindir insanı. Ona acizliğini hatırlatmak, normal zamanlarda nasıl bir nimetin içinde olduğunu anlatmak, sakinleşip olumsuz duygularla hareket etmemeyi öğretmek içindir. Bunlar olmayacaksa açlık ve susuzluğun bir anlamı yoktur. Açlık insanı asabileştirir, hareketlerinde kontrolsüzlük oluşturur. Lakin oruç tam tersi etki yapar. İnsanın kendini kontrol etmesini öğreten, onu sakinleştiren bir ameldir. Çünkü bu aç kalmak değil, irade ile insanın nefsine tahakkümüdür. Dikkat edilirse en mühim nokta ağız ve dildir. Yalan söz ve onunla amel, kötü söz söyleme, bağırıp çağırma, ben oruçluyum deme, ağız kokusu. Hadislerde olumlu oruç ve olumsuz oruç hep ağızla yapılan, dille yapılan amellerle ifade edilmiştir. Çünkü bu organ gerek Ramazan'da gerek dışında, insanın helaki ve felahının merkezidir. Yerinde kullanıldığında kendisiyle cennet nimetlerinin avlandığı bir araçken, kendi haline bırakılıp nefse tabi kılındığında, İnsanı yetmiş mevsim cehennem çukurlarına sürükleyen bir organdır. O, insanın kulluğunun özeti olan duaların semaya çıkması veya haram perdesine takılıp kalmasının belirleyicisidir. Midenin bekçisi olup, ağzın haramlara izin veren veya engel olan aletidir. O, insanı zikir ehli yapıp, Allah'ın katındakilere karşı övdüğü bir mertebeye çıkarabileceği gibi, insanı yalan, gıybet, boş söz, cedel gibi amellerle şeytanın en özel ordusundan da yapabilir. O, kendisiyle hakkın anlatıldığı, insanların aydınlatıldığı bir organ olabilirken, hakkın ketmedildiği, Allah subhanehu ve Teala'nın dinine ihanet eden bir organ da olabilir. İşte oruç bu çift yönlü organı, dili terbiye aracıdır. Ondan dolayı rivayetlerde en çok O'na ve O'nunla yapılan amellere dikkat çekilmiştir. İşte muhafaza edilip oruçla terbiye edilen ağızdan çıkan koku, Allah katında miskten daha temiz ve daha güzeldir. Rabbimiz bizleri, oruçlarıyla kokuları güzelleşen ve iki sevinci yaşayanlardan eylesin. Allahumme Amin Ramazan Kur'an ayıdır. O Ramazan ayı ki, onda insanlara hidayet olan, hidayet ve furkandan apaçık ayetleri olan Kur'an indirildi. Bakara Suresi 185 Öyle ki bu ay Kur'an ayı diye anılmıştır. Başta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere, Selefi Salih'in bu ayı Kur'an'la hemhal olarak geçirdiler. Oruç bedenlerinin, Kur'an ağızlarının ve kalplerinin ameliydi. Bir günde, üç günde, haftada Kur'an'ı okuyup bitirenlerin rivayetleri kitaplara sığmayacak kadar çoktur. Normal zamanda Kur'an okumak en hayırlı amellerden addedilmiştir. Ramazansa amellerin kat kat fazla karşılık gördüğü bir aydır. Kur'an okumaları sıklaşmalı, mealden de takip edilip üzerine tefekkür edilmelidir. Kuran okunup anlaşılmak ve hayata müdahale etmesi için indirilmiştir. Bu aysa kalplerin yumuşadığı, rahmet nefhalarının perde perde müminlerin üzerine indiği bir aydır. Bu bir fırsattır. Allah'ın kelamı ile hemhal olmak için kaçırılan, Kur'an'dan uzak olunan zamanların telafisi için. Kıyamet günü Kur'an gelir. Ey Rabbim, beni okuyanı süsle der allah Teala ona keramet tacını giydirir. Kur'an, ey Rabbim onu arttır der. Ona keramet elbisesi giydirilir. Sonra, ey Rabbim ondan razı ol der. Allah ondan razı olur. Sonra ona denir, oku ve yüksel. Her ayete karşılık elli derece yükseltilir. Tirmizi Darimi Ey kardeşim! Bu ayda okuyacağın Kur'an-ı Kerim'in karşılığı budur. O sana şefaatçi ve Allah katında seni taçlandırıp Rabbini senden razı ettirecek bir ameldir. O seni Allah Subhanahu ve Teala'nın ehli O'nun has dostlarından kılacak amellerdendir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İnsanların arasında Kur'an ehli Allah'ın ehlidir. i̇bn Mace, Darimi Gerisi sana kalmıştır. Bu ayı da diğer aylar gibi geçirip vakti akşam etmek için boş batıl işlerde harcamak da senin elindedir. Bu ayın sonunda Allah ehli olup Kur'an şefaatine nail olmakta. Dünya ehli bu ayda dünyalıkların peşinden koşup onunla hemhal olsunlar. Sense Kur'an ehli olmakta yarış. Kur'an ehline gıpta et. Bir şeyler için yarışıp yorulacaksan bu dünya için değil, ehli Kur'an olmak için yorul. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Haset, gıpta ancak iki şeyde olur. Allah'ın kendisine Kur'an'ı verip de gece gündüz onu okuyan adam, Allah'ın kendisine mal verip de gece gündüz onu infak eden adam. MUTTEFEKUN ALEYH Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizden biri evine döndüğünde hamile olan besili, yağlı üç deve bulmak istemez mi? Evet dediler. Sizden birinin namazda okuduğu üç ayet bu üç deveden daha hayırlıdır. Başka bir rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizden kim her gün Bathan mıntıkasına gidip, oradan günaha girmeden, akraba bağını koparmadan iki deveyle dönmek ister? Hepimiz dediler. Resulullah, sizden birinin mescide gidip iki ayet öğrenmesi veya okuması iki deveden daha hayırlıdır. Müslim, bu bir tercih meselesidir. Üç deve günümüzde üç arabaya tekabül eder modeli yüksek, konforlu, insanların rağbet ettiği üç araba. Kalbi dünya sevgisiyle, fani olanla beslenmiş, hiç tereddüt etmeden bu tarafa meyil edecektir. Bununla beraber, Allah subhanehu ve teâlâ'ya karşı sadık değilse, nifak veya alametleri kendinde mevcutsa, bu tercihi dine yamayacak, İslam için, Müslümanların faydası için dünyayı tercih ettim diyecektir. Oysa, kendi nefsi onun yalancılığına şahittir. Çünkü içinde olduğu dünyanın İslam'a ve Müslümanlara faydası olmadığı gibi, onu da her geçen gün biraz daha dinden koparmaktadır. Lakin ahiret yurduna talip olanların bu hadislerle yürekleri titrer, heyecana kapılırlar. Ebedi olan adanmışlardır. Bugünlerin ve elde edecekleri ecrin hasretiyle tutuşurlar. Evet bu bir tercihtir rahmet ayında Kur'an'la Allah ehli olmak ya da açlık ve susuzluk dışında diğer 11 aydan hiçbir farkın olmaması tercihi. Bu ay, sair 11 ayda harap olan evlerimizi, kalplerimizi tamir, imar ayıdır. Kur'an şifadır. O, kalpleri ifsad eden şüpheleri ve şehvetleri bir bir kırar. Onun hakka delalet eden apaçık nasları, asrın şüphe ve vesveselerini yok eder. Allah, O'nun katındaki nimetleri, dünyanın değersizliği, şeytanın ve nefsin hilelerine ışık tutan apaçık ayetlerse, şehvet hastalığına şifa olur. Allah subhanehu ve Teala şöyle buyurdu. İşte biz, Kur'an'da müminlere şifa ve rahmet olacak ayetler indiririz. İsra suresi 82 Başka bir ayette Allah subhanehu ve Teala şöyle buyuruyor. Şüphesiz size Rabbinizden bir öğüt, kalplerde olana şifa, müminlere hidayet ve rahmet olan bir kitap geldi. Yunus suresi 57 Şeytanların dahi kenara çekilip, insanların şeytanlıklarına alkış tuttuğu bir dönemde yaşıyoruz. Kendinden Allah'a sığınılacak şer, hayatın kendisi olmuş durumda. Islah, Rahmet cüz'i ve dar alanlarla sınırlıyken, ifsat ve azap soluduğumuz havaya bulaşmış, kirlenmemek neredeyse mümkün değil. Allah Resulü'nün Allah'a sığınıp, ashabını sakındırdığı fitneler döneminde yaşıyoruz. Paklanmak, arınmak en büyük farzlardan biri olmuş durumda. Ramazan bunun için en büyük fırsat, kirlenen ruhlara, paslanan kalplere şifadır. Bize düşen, Allah Subhanahu ve Taala'dan yardım ve azimle bu aya başlamaktır. Şüphesiz Allah'ın kolay kıldığına zor, zor kıldığına kolay yoktur. Rabbim sen bizlere bu ayla, oruçla, Kur'an'la sana ehil olmayı kolaylaştır. ve amin. Ramazan salih amel ayıdır. Şeytanların zincirlere vurulma nedeni, Cennet kapılarının açılmasının sebebi budur. Allah subhanehu ve Teala'nın her iftar vaktinde insanları ateşten azat etmesi bu sebeptendir. Bu ay, rahmet ve salih amel ayıdır. Çünkü bu ayda yapılan amellerin karşılığı sair aylardan çok daha üstündür. Şeytanın en büyük aldatmacası da bu yöndedir. Açlık, oruç, amel yapmaya engeldir. Bu sebepten, Rabbinin rahmet ettikleri müstesna, insanların bu ayı dinlenerek geçirdiği, bu ayın uyku ayı haline geldiği aşikardır. i̇bn Abbas radıyallahu anh şöyle rivayet etti. Resulullah, hayır yönünden insanların en cömertiydi. Hayırda en cömert olduğu zaman Ramazan ayıydı. Çünkü her gece Cibril, gece çıkıncaya kadar onunla olurdu. Resulullah, Kur'an'ı ona arz ederdi. Resulullah hayırda esen rüzgardan daha cömertti. Müttefekun aleyh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayırda insanların en cömertiydi. Yani en çok amel yapanıydı. Malı olanın cömertliği onu dağıtmak olduğu gibi o da vaktini hayra kullanmakla, salih amelleri çoğaltmakla cömertti. Ramazanın bereketinden Cibril, her akşam ona gelir, inen vahyi Resulullah'a, Resulullah da ona arz ederdi. Böylece Kur'an müzakeresi yapmış olurlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayırda esen rüzgar gibiydi. Onun gibi süratli, hayırda canlı, kendine ve etrafına faydalı olandı. Bu ay amel ayıdır. Ramazan'ı Allah subhanahu ve taala'ya vakfetme ayıdır. Bu ayda Et ve kemik gibi bütünleşecek iki amel, şuurunda olunan oruç, hayata müdahil olan Kur'an'ı okumalarıdır. Bununla beraber, istiğfar ve tevbe bu ayın amellerinin başındadır. Çünkü rahmet ayıdır, mağfiret ayıdır. Allah'ın kullarını ateşten azat ettiği aydır. Bu ay, hem dilimizin tevbe ve istiğfarla ıslanmış olduğu, hem de lisan halimizin, Salih amellerle bu talebi doğruladığı bir ay olmalıdır. Bu ayı geçirdiği halde günahları affolmayana Cibril ve dua etmiş, rahmet peygamberi amin demiştir. Bu örneğine sık rastlanan bir olay değildir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir bedduaya amin demişse kaçırılan şeyi kaçıranların nedenli şer ehli oldukları, bedduayı hak edecek kadar zelil olduklarını gösterir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vahiyle tazelenmesine, Allah subhanehu ve teâlâ inayetinde olmasına rağmen günde yüz defa Allah'tan istiğfar diliyordu. Her namazda, secdede, okuduğu Kur'an'da tahiyyatların akabinde ondan mağfiret diliyordu. Sabah akşam zikirlerinde zikirlerini seyyidül istifarla istiğfarla devam ettiriyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin durumu buysa, Acaba biz günah ve masiyet, unutkanlık ve gaflet ehli olanların durumu nasıl olmalıdır? Rabbim bizi nasuh tevbeye muvaffak kıl, nefsimizin şerrinden koru. Amin. Dua Bu ay dua ayıdır. Kendimize ve müminlere dua etmemiz şarttır. İslam ümmeti tarihte hiç olmadığı kadar mazlum, yardıma muhtaçtır. İzzetle özdeşleşmiş bir millet zilletin sembolü olmuştur. Dünyanın dört bir yanında cihad eden yiğitleri olmazsa isminin esamesi okunamayacak durumdadır. Dünya küfrünün önderleri ekini ve nesli fesad etme yarışındadır. Fitnenin ve şerrin girmediği yuva kalp kalmamıştır. Müslümanlar zayıftır. Din başladığı güne dönmüş, ehli sünnet, tevhid geldikleri günkü gibi garipleşmiştir. Onları delilikle suçlamak, insanların en normal tavrı halini almıştır. Zindanlar dolup taşmış, emniyet denilen şey Müslümanlar için ütopya olmuştur. Hangisinin ne zaman kapısının zorlanıp alçakça mahremine girileceği belli değildir. Bu durumdan ancak Allah'ın yardımı ve azimli dava adamlarının her şeyini İslam'a adamasıyla çıkılır. Ramazan yardım ayıdır. İslam tarihinde Müslümanların muzaffer olduğu nice savaş bu ayda yapılmıştır. Rahmet kapıları sonuna kadar açılmışken, dua ile yalvara yakara gece gündüz Allah'a dua etmeliyiz. İçinde olduğumuz bu durumdan bizi ve ümmeti kurtarması için ona yakarmalıyız. Bugün ümmet, ben ne yapabilirim ki diyen, şeytanın tembellik ve korkaklık taburunun gönüllü askerleriyle dolmuştur. Her Müslümanın bu kutlu davaya takdim edeceği bir şey vardır. Bunun en kolay ve faydası büyük olanı duadır. Salih amellerle ağzını ve kalbini temizleyip Müslümanlara duacı olmak, Müslümanlara yapılacak en büyük hizmettir. Sadaka, yardım. Bu ayın bir hikmeti, zor durumda, yardıma muhtaç insanları anlamak, Allah subhanehu ve teâlânın insanlara bahşettiği nimetleri paylaşmayı öğrenmektir. Bir nevi mide olarak yüreklerimizden kurtulduğumuz, ahiret yurduna seyrimizde bize yük olan dünyalıklardan kurtulma ayıdır. Mal ile cihad etme ayıdır. Yıl içinde kendi için yaşanılan, arzu edilen, Allah erlerine yakışmayan dünyalıklardan insanın kendini azat etme ayıdır. Bizi Allah'tan alıkoyan dünya sevgisi, mala düşkünlükle hesaplaşma ayıdır. Bu belki de en zor olanıdır. Çünkü insanın nefsinde, daha yaratılışından ilham edilmiş olan fücurun en belirginleştiği hastalık olan mala düşkünlüğe neşter vurmaktır. Lakin ateşten azat olmak, rahmete nail olmak, bu ayın bitişinde, Allah katında tertemiz olmak düşünüldüğünde, dünya malı da değersizleşir. Bize düşense, Düşünmeden girişmektir. Hayırda düşünme hesap olmaz, niyet ve amel olur. Düşünme ve hesap dünyalık amellere özgüdür. Ahiret amellerinin onda payı yoktur. Bu ayın geceleri mutlaka namazla ikame edilmelidir. Nefsin örtüsü gece kaldırılmalı, Rabbinin huzurunda kıyam etmelidir. Gece namazı mücadele ehlinin en büyük azığıdır. O namaz ki tertil üzere okunan Kur'an'la bütünleşmiştir. Hem beden hem de ruh ondan nasibini alır. Nefsin rahatına en düşkün olduğu halde onun rahatını bozup Rabbinin huzuruna dikilmesi Rabbinin onun için hayır dilediğinin göstergesidir. Allah subhanehu ve Teala şöyle buyurdu. Ey örtünüp bürünen peygamber! Kalk! Birazı hariç olmak üzere geceyi yarısını ibadetle geçir. Yahut bundan biraz eksilt. Yahut buna biraz ekle. Kur'an'ı ağır ağır, tane tane oku. Şüphesiz biz sana sorumluluğu ayrı bir söz vahyedeceğiz. Şüphesiz gece ibadetinin etkisi daha fazla, bu ibadetteki sözler, Kur'an ve dua okuyuşları ise daha düzgün ve açıktır. Çünkü gündüzün, sana uzun bir meşguliyet vardır. Rabbinin adını an ve bütün benliğinle ona yönel. Müzzemmil Suresi 1-8 Allah subhanehu ve Teala şöyle buyurdu. Bizim ayetlerimize ancak o kimseler inanırlar ki, bunlarla kendilerine öğüt verildiğinde, büyüklük taslamadan secdeye kapanırlar ve Rablerini hamd ile tesbih ederler. Korkuyla ve umutla Rablerine yalvarmak üzere ibadet ettikleri için vücutları yataklardan uzak kalır ve kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda harcarlar. Secde Suresi 15-16 Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim Ramazan'da namazı inanarak ve ecrini Allah'tan bekleyerek ikame ederse geçmiş günahları affolunur. Müttefekun aleyh Geceleri fırsat bilmek lazımdır. Rahman semaya inip nida ettiğinde yok mu isteyen vereyim, yok mu bağışlanma dileyen bağışlayayım dediğinde Allah ehli olanlarla beraber ayakta olmak gerekir. Uykunun ve yemeğin tercih edildiği, daha kötüsü televizyon karşısında müzikli, kadınlı dini film rezaleti adı altında geçirilen Ramazan geceleri İflasın ta kendisidir Allah'ın lanet ettiği fücur ehlinin Salih insanların rolünde Onlara hakaret edip Bizim aklımızı küçümsediği Ramazana özel Müslümanlık programlarıyla Bu değerli vakitleri heba etmek Ne büyük utanç Ne büyük rezalettir Allah'ım içimizdeki sefihlerin yaptığından dolayı Bizleri helak etme Allah'ım Bizi ve insanları ıslah et bu vakitlerinden istifadeye muvaffak kıl. ve amin. Kardeşim, yazdığım ameller yapılabilecek olan amellerin bazısıdır. Tafsilatının yeri bu yazı değildir. Senin her birini okuman, sormansa sana elzemdir. Allah subhanehu ve Teala'ya hamd etmelisin ki, bu konuları okuyabileceğin kaynaklar, dinleyeceğin dersler, Soru sorabileceğin ilim erbabı mevcuttur. Sana düşen, Allah'tan yardım isteyip bu hayırlara azmetmendir. Sonuç olarak, Bu hem kendime hem de sana nasihatimdir. Rabbim seni de beni de istifade ehli kılsın. Amin. Hakikat şudur ki, Ömür geçiyor. Nice Ramazanlar da beraberinde geçti. Acaba kaçını Allah subhanehu ve Teala'nın rızasına uygun geçirdik. Kaç Ramazanımız geçmiş seneye kefaret, gelecek seneye azık oldu. Bu bizim elimizde olan, bizim tercihimizde değişecek olan bir durumdur. İyi alışverişlerin yapıldığı, farklı yemeklerin tadıldığı, uykunun ve istirahatin ayı olması, iftar ve davet adı altında dedikodu ve boş işler meclisi oluşturmak da bizim elimizdedir. Şuuruna varılan, kendisinin istifade kaynağı olduğu, her anın cömertçe hayra kullanıldığı bir ay olması da. Sana tavsiyem, denemekten zarar gelmez. Allah subhanehu ve Teala dışında her şeyden kopuk bir ayı ona vakfetmek, her unutkanlık ve gaflette ona tevbeyle yönelip yapılacaklar listemize Azimle, ihlasla geri dönmek, Allah Subhanahu ve teâlâya kul olmanın, ona iman etmenin tadını hissetmek, vallahi hiçbir şeye değişilmeyecek güzellikte hakikatlerdir. Nefsi rahata alışmış, ruhun nefse esir olduğu insanlara zordur, ağırdır. Lakin nereye kadar? Bu gaflet, şükürsüzlük, İslam'ın ve kulluğun bilincinde olmama hali nereye kadar? Hakikatin yüzlere çarpıldığı kabir ve mahşerden başka durak mı vardır? Dünya işine, ev işine ve mutfağa ipotek edilmiş bu vakit neyin sermayesi olacak? Hangi nimetin şükrü olup neyin vefası olacak? Şu küfür, şirk, fitne asrında hidayeti bulmak, bununla beraber İslami hareket mensubu olmak, bundan daha büyük bir nimet olabilir mi? Her nimet şükür isterken, bu hakikat dilimize pelesenk olmuşken nerede şükrümüz? Her şeyimizi Allah'a, davaya adasak, bu nimetin hakkını eda etmiş olamayacağımızın hakikatine kafa sallarken, bir ayımızı ona, davaya vakfetmek çok mudur? Söz konusu Allah ve yanındakiler olduğunda geri kalan her şey teferruat olmalı, tüm bahaneler çöpe atılmalıdır. Allah Subhanahu ve teâlâ katında olanlar değerlidir. Ancak vaktinin, malının, ömrün en değerlilerini buna harcayanlar o nimetleri elde edebilir. Bu ay içinde bize düşen, yapacaklarımızı belirlemek, Allah'tan yardım istemek, bunlarda sebat edeceğimize dair Allah'a ve nefsimize söz vermek, sürekli program noktasında nefsimizi muhasebe etmek, eksiklik halinde tevbe edip tekrar toparlanmak, gafil ve gereksiz insanlardan bu ay boyunca uzak durmak. Bunlar bize düşendir. Biz, bize düşeni yaptığımızda Allah subhanehu ve teâlâ, kendine düşende doğru sözlü ve vaadinde muhalefet etmeyendir. O kısmı düşünmek dahi abesle iştigaldir. Rabbim, bize yazdığımız, okuduğumuz, bildiklerimizle İhlasla amel etmeyi nasip eyle Bizi rahmetinle salih kullarının arasına dahil et Bir an olsun bizi nefsimizle baş başa bırakma Dünya ve ahirette bize ihsan et Bizi bu aya ulaştırdığın gibi ondan istifadeye muvaffak kıl Bu ayı dünyanın doğusunda ve batısında mücadele eden yiğitlere galibiyet ve temkin vesilesi kıl Bizleri bağışla Merhamet et şüphesiz sen merhamet edenlerin en hayırlısısın. Amin. Bu yazı Tevhid dergisinin 7. sayısında baş yazı olarak yayınlanmıştır.